Başka bir ayet-i kerimede Ali İmran sure, suresi 31. ayette de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'ı de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetbiuni yuhibbukumullah bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve yagfir lekum ve kum ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Çünkü o çok merhamet eden